ilk okunan Haşr suresindeki ayetler dünyaya bir imtihan olarak geldik ve bu cihan bir imtihan olarak yaratıldı. Kullar ve cinler, ins ve cin imtihan görecek. Cenab-ı ey iman edenler Allah'tan korkun buyuruyor. Dünyada çok büyük nimetler veriyor. İhsan-ı ilahi en çok insana ihsan-ı ilahi nimetler. Bunları yanlış yere kullanmaktan Allah'ın verdiği imkanları yanlış yere istikametlendirmekten. Bunlardan korkun ve herkes yarına ne hazırladığına baksın buyuruyor. Herkese yarın var. Hiç kimse bu yarından kurtuluş yok. E kimse de yarının ne zaman geleceğini bilmiyor. Ve Allah yaptıklarından haberdardır buyuruluyor Cenab-ı Hak biz ümmeti Muhammed biz elhamdülillah bize en büyük peygamberi bize gönderdi. En sevdiği peygamberi bize gönderdi. En yüce kitabı da bize gönderdi. Bize büyük bir lütuf. Ve bizim bu lütfu idrak edip ve bu lütfun bedelini ödeyebilme. Cenab-ı Hak Er-Rahman Allemel Kur'an Halakal İnsan Allemuhül Beyan buyuruyor. Kur'an'ı Rahman öğretti. Cenab-ı öğretti. Rahman sahibi Cenab-ı öğretti. Halakal insan, insanı yarattı. İnsanı Kur'an için yarattı, din için yarattı. imtihan için yarattı, istikametlenmesi için yarattı. Saadeti için yarattı, saadet bulacak. Kur'an rehberli. Kur'an'la ruhuna girecek, Kur'an'la yaşayacak, Kur'an'la istikametlenecek. Ve insanı beyan öğretti. Hikmetler, ibretler, sırlar ne varsa insana öğretildir. Cenab-ı bu nimetlerin bir mukabili. Her şey fani küllümen aleyha fân. Bütün canlar yok olacak. Ebedi daim bir hayat başlayacak. Elinizde Cenabak bir kaset dolduruyoruz ve bu kaset açılacak. Yevmimizin ta'düs ahabara ha, ve bekev O gün yeryüzü üzerine işlenenleri tek tek haber verecek. Yani ilahi kamera bu dünyevi kameraları böyle olduğuna göre ilahi kameralar kim bilir ne şekilde olacak ve bizim bütün o hissiyatımız hepsi ortaya çıkacak namaz kıldık, oruç tuttuk Kur'an-ı Kerim okuduk, iyilik yaptık hayır açanak yaptık acaba bunların ne kadarı bize kaldı ne kadarı zayi oldu ve bu da kalbi hayatımıza bağlı Cenab-ı Hak diye bir ayette rahsüleni ve veciret kulubun buyuru. Allah'ın anıldığı zaman kalpleri titrer. Ne kadar bir huşu, ne kadar Cenabak anıldığı zaman bir kalbimiz kalplerin bir titreme halinde. Yine devamında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Bize ne kadar Kur'an ayetleri bir duygu derinliği veriyor. Bir huşu haline götürüyor. Bir faniden mektup gelse okuyoruz ve düşünüyoruz üzerinde. Kur'an-ı Kerim ayetler üzerine ne kadar düşünebiliyoruz? Tefekkürümüzü ne kadar ayetler üzerinde tespit edebiliyoruz? Ne kadar ilahi azamet-i kendimizi e, kudret akışlarının bir şuuru idraki içinde oluyoruz? Rabbimiz ilk ayetten son ayete kadar hep tefekkürü Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Eğer yani Biz bu tefekkür insana verildi. Bu tefekkürü eğer ruhani hayatımızı yükseltemezsek bu tefekkür, bu düşünce bizim nefsani hayatımızda rol oynuyor. Ve nefsaniyeti bizi yönlendiriyor. Dünyevi nimetlere iştahımız artıyor. Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesi karşısında dumura uğruyoruz. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Allah'ın verdiği rızıklardan da infak ederler. Ve bir Müslümanın Rahman sıfatının bir tecellisi üzerinde olmasını Rabbimiz istiyor. Cömert kulunu seviyor. Hiçbir şeyi olmayanı bile sallallahu aleyhi ve sellem'e gani gönüllü olmasını istiyor. Ya Ayşe yarım hurmayla dahi cehennem azabından kurtul buyuruluyor. Hiçbir şey olmayanı silke ne güzel bir nimettir buyuruluyor. E, kulun bir ikram halinde olmasın. Ondan sonra namazlarını ikame ederler buyuruluyor. Teslimiyetleri artar, namazlarını ikame ederler, namazları hakkıyla kılarlar, Allah'ın verdiği rızıklarla infak ederler. Bunlar Allah'ın zaman kalpleri titreyen kimseler oluyor, Allah'tan korkan kimseler oluyor. Yine Rabbimiz Fatih suresinde de kurtuluş için ticaret, ticaret en lentebur, en hayırlı bir ticaret, umulur ki bu en hayırlı ticareti yapanlar kurtuluştadır. Bunlar kimlerdir? Bunlar Kur'an'ı tilavet edenler. Kur'an'la istikamet edenler, Kur'an'la yaşayanlar ve Kur'an'a hizmet edenler. Yine namazı ikame edenler, namazı hakkıyla kılanlar, kalp ve beden ahengi içinde kılanlar ve yine verdiğimiz rızıklardan aşikar ve gizli ve aşikar Allah için infak ederler. Bunlar da ticaret oluyor. Cenab-ı Hak böyle bir ticaret üzerinde olmamızı istiyor gerçek ticaret yine ayet-i devamında 19. ayette Cenab-ı Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ın da kendini unutturduğu kimseler gibi olmayın buyuruyor onlar yoldan çıkan kimselerdir demek ki kul Rabbini unuttuğu zaman niye dünyaya geldi, niye yaşıyor nereye gidecek bunun farkında değil Faniyle bir isyan halinde haneli istemiyor. Mezarlar, kabir taşları ona bir tesir etmiyor. Ölümler bir tesir etmiyor. Burada Allah'ı unutan demek ki Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. E bu da kalbin seviyesine bağlı oluyor. Kat eflâ men iç alemini temizleyen felaha erdi. İç alem temizlendiği zaman ne hal olacak? Ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Kul her an Cenab-ı beraber olacak. Kul bir hamt halinde olacak Cenab-ı Hak'a. oturken, yanları üzerindeyken, kul bir hamt halinde olacak. Daima bir tefekkür halinde. Cenab-ı Hak yere bak diyor, toprağa bak diyor, çıkanlara bak diyor, gökyüzüne bak diyor, semaya bak diyor, güneşe bak diyor, aya bak diyor. Kendi yaratılışına bak. Yediğimiz Allah'ın nimetleri, bize yediği çeşitli lezzetli sebzeleri, meyveleri, ağaçlara, hayvanlardan misal veriyor Cenab-ı Hak. Ve bir sena halinde, bir hamd halinde olmamızı, yani içimiz daima Cenab-ı Hakk'ın bir, Cenab Hakk bir azimeti ilahiyesini tefekkür etmemizi, gökyüzünün sonsuzluğu, hepsinin bir eksen etrafında dönmesi ve kıyamet günü hepsinin bir infilak etmesi Enbiya Suresi'nde. Cenab-ı Hak düşün o günü buyuruyor. Bir kitabın sayfaları gibi, bir tomar kağıdı büküldüğü gibi o gökyüzünü bükeceğiz buyuruyor. Yine Abesi suresinde sonunda o gün insan en yakından kaçacağını bildiriyor. O kadar bir dehşetli bir gün. Allah'ın verdiği nimetleri tefekkür etmek, kıyameti tefekkür etmek, her an bir hamd ve sena halinde olabilmek. Fatiha'nın ilk ayet hep tekrarlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve halimizle, kalbimizle hamd halinde. Bu hamdin neticesi yakını, şükür geliyor, teşekkür geliyor. Cenab-ı Hak şükreden kullarım azdır buyuruyor. Demek ki nimetleri tefekkür etmemiz lazım. En başta en çok tefekkür edeceğimiz iman nimeti. Bu hayat nereden bakılsa geçici, bitici, fani İmanın getireceği nimet hiçe sonsuz. Bir Sibirya'nın bir köşesinde olabilirdik. Ya Bir caminin, minarenin altında, ezan altında olabilirdik. Allah korusun imandan uzak kalabilirdik. Rabbimizin ne büyük bir nimeti. Fakat bu nimetin bedeli ağır çok. Cenab-ı Hak, ey iman edenler, Allah'ın azamet-i göre takva sahibi olun ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Müslüman olarak can verebilmek. Yani demek ki bütün hayatımızdaki, bütün gücümüzü <gülüyor> Müslüman olarak can vermeye teksif etmemiz lazım. Bunun için de Allah'ın azimiyeti ilahisine göre takva sahibim olmamız. Yani Allah'ın azimiyeti ilahisine idrak etmemiz bizim mümkün değil. Demek ki bütün gücümüzü son nefese, Allah'a iyi bir kul olmak, Allah'a yakın bir kul olmak. Cenab-ı Son anda kayanları bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Kavrunu bildiriyor Kasas Suresi'nde. Bağlum bin Bavrayı Araf Suresi'nde bildiriyor. İmanı koruyabilmek, imanı koruyabilmek için de siz Allah'ın dinine Allah'a yardım edersiniz. Allah da size yardım eder. Ayağınızı kaydırmaz buyuruyor Rabbimiz. Demek ki istikamete girmek, fes takim kemâ ümürs ait kelimesinin şumuruna girebilmek. Yani kitap ve sünnetin muhtevası, ibadette, beşeri davranışlarda o şekilde bir hayat sergileyebilmek. En büyük teşekkürümüz imanımız için olmalı. Elhamdülillah bir Müslüman bir toplum içindeyiz. Yalnız uzakta garip bir yerde yaşayabilirdik. Bu da Allah'ın çok büyük bir nimeti. Mağdur ve mazlum bir toplum içinde bulunabilirdik. Görüyoruz, okuyoruz gazetelerde. Her çeşit nimet insana sunulmuş durumda. Diğer mahlukatta bir çeşit, iki çeşit, üç çeşit. Fakat insanın sebzesi, meyvesi vs. na namütenahi lezzetleri. Bizim için yaratılanları düşünmek ve şükretmek. Birçok mahlukat bizim için yaratılıyor, bizim için kesiliyor. Etini, sütünü, her şeyini şey yapıyoruz. E, hayatta bir bardak su içene, bir bardak su ikram eden bir teşekkür mecburiyetindeyiz. Velhasıl bunun neticesinde de zikrimizin artması, Cenab-ı beraberlik. Cenab-ı Hak nasıl istiyor, nasıl bir seherlerde istifar ederler buyuruyor. Kur'an'la hemhal olmamızı istiyor. Biz Kur'an'da her türlü misali verdik buyur Züme Suresinde. Bilenlerle bilmeyenleri kim olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor. Bir gece hayatı isteniyor bizde. Haf ve reca isteniyor. Onları ancak bilenler olduğunu Rabbimiz bildiriyor. Velhasıl zikir, şükür, hamd dil ve kalp müşterekliği içinde o anki içinde olması arzu ediliyor. Kur'an-ı Kerim çok mühim bir zikir. Allah'ın büyük bir lütfu. Hidayet rehberi. Kur'an-ı Kerim'i tilavetini düzgün okuyabilmek. Derinliğine inebilmek ve tatbikatında olabilmek. Bütün uzuvlarımız bizim değil. Kolumuz, gözümüz, ayağımız bizim değil esasında. Allah'ın birer emaneti. Cenab-ı Hak gözümüzü alsa kimin gözü? Bir Allah felci olsa uzvumuz kimi? Bir emanet telakkiyeti içinde olmamız, gözümüzün şükrünü eda edebilmemiz, uzuvlarımızın şükrünü eda edebilmemiz ve bütün Allah'ın verdiği bu nimetleri Cenab-ı Hakk'ın yolunu istikametlendirebilmemiz.